Alhamdulillahi vehdahü. Salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'dahü. Ve ala alihi ve sahbihi. Ve men istenne bisünnetihi ve ihteda bi hudah. Ama ba'd. Şeyhul İslam, Muhammed ibn Abdülvahhab rahimahullah'ın kitab Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçenki meclisimizde birinci Baba başlamıştık. Müellif rahimahullahm sertetti. Wa ma khalqtu al jinn insa illa İnsanları ve cinleri başka bir gaye için değil, başka bir maksatla, başka bir amaçla değil, bana ibadet etsinler diye yarattım. Buyruğu ile alakalı. İnsanların ve cinlerin yaratılma gayesini sebebini ve ibadetin ne olduğunu beyan etmiştik. İlla liyabuduun sadece bana ibadet etsinler ifadesindeki ibadet etmenin ne anlama geldiğini ifade etmiştik. Onun ardından yine müellif rahimullahın servettiği Allah subhanahu wa taala'nın, "Vallad baghthna fi kulli ummetin rasulan." اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَجِتَنِبُ الْتَاغُوتِ ayetini yani muhakkak biz her ümmete Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının diye bir elçi bir rasul gönderdik. Buyuru etrafında Allah tebareke ve teala'nın her ümmete bir rasul gönderdiğini gönderdiği bütün rasullerin davetinin ortak olduğunu, tek aynı davet olduğunu bunun da Allah'a ibadet etmek ve tağuttan ictinab etmek olduğunu beyan ettik. İbadetin ne olduğunu bir önceki ayet-i kerime'de anlattığımız için, bu ayet-i kerimede ictinab edilmesi emredilen tağutun ne olduğunu beyan etmeye çalıştık. Tağutun ne olduğunu ifade etmek için yine müellifimiz İmam Muhammed bin Abdülveha ibn Abdülvahab Rahimahullah'ın tağutun ile alakalı kısa bir risalesini okuyup ona kısa talikler düşmüştük. Bu ayetle alakalı söylenecek bir iki söz daha var diyerek bitirmiştik. İnşallah şimdi onları tamamlayalım. Ondan sonra bu birinci baptaki diğer ayetleri inşallah anlamaya, çalışalım etmeye çalışalım. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ en اَنِعْبُدُ ve وَجِتَنِبُ الطَّاغُودُ Yüce Rabbimiz Tebareke ve Teala her ümmete bir Resul bir elçi gönderdiğini ve onların Allah'a ibadet edin ve tağuttan ictinab edin diye gönderildiğini İnsanlar Allah'a ibadet etsinler ve tağuttan ictinab etsinler diye gönderildiğini beyan ediyor, ifade ediyor. Bu ayette ictinab edilmesi gereken tağut ile alakalı biraz mufassal bir şekilde müellif rahimahullahın başka bir risalesinden sözlerini okuduk. Tağutun tanımı ile alakalı Önceki meclisimizde zikri geçen şekliyle İbn-i Kayyim el-Cevziye rahimahullah'ın İ'lâm-ül-Muvakki'in isimli kitabının başlarında yaptığı cami, mani, kapsamlı güzel bir tanımı var. Ehli i Sünnet alimlerinden ondan sonra gelenler tavutun tanımında İbn-i Kayyim rahimahullah'ın yaptığı bu, bu, bu tanımı bu tanıma itimat ederek onu naklederek, onu güzel görerek aktarmaya devam etmişler. Bu konuda İbni Kayyım Rahimahullah'ın bu sözünü okuyalım ve üzerine Tağut'tan ictenab edilmeyle alakalı hususen bu ayeti kerimeye tealluk eden önemli bir meseleden bahsedelim. Diyor ki İbni Kayyım Rahimahullah, Tağut, مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ Kulun haddini aştığı şeydir. Tağut, kulun haddini aştığı, kendisine belirlenen sınırı aştığı şeydir min mabudun veya metbuun kendisine ibadet edilen mabut ve kendisine itaat edilen ve kendisine ittiba edilen şeyler hususunda ibadet ettikleri ibadet ettiği şey hususunda haddi aşması ittiba ettiği ve itaat ettiği şeyler hususunda haddi aşması kendisine belirlenmiş bir had var kul bu konularda Haddi aştığı her bir şey, her bir kimse ona nispetle tağut olmuş olur. Kul bunu tağut yapmış. tağut edilmiş olur. Diyor ki İbn Kayyim rahimehullah, bu tanım etti. Bu, bu tanımla alakalı önceki sade konuşmuştum. Diyor ki rahimehullah, "Fe tagutu kulli kavmin her kavmin her topluluğun tağutu men yetahakamuuna ila ghayrillahi ve rasulih" Allah ve onun resulü dışında kendilerine muhakeme olundukları kimselerdir. Allah ve resulü dışında kendilerine muhakeme olundukları kimselerdir. Av veya ya min dunillahi Allah'ın dışında kendilerine ibadet ettikleri şeylerdir. Av veya ittibunehu ala gayri basiretin min Allah'tan bir basiret olmaksızın, Allah'tan bir ilim üzere, bir bilgi ve basiret üzere olmadan ittiba ettikleri, kendilerine tabi olup peşinden gittikleri kimselerdir. Her kavimde. Yani tağut ya Allah'ın dışında ibadet ettikleridir, ya Allah'ın ve Resulü'nün dışında kendilerine muhakeme olunduklarıdır veya Allah'tan bir basiret olmaksızın kendilerine ittiba ettikleri, tabi olduklarıdır veya yutuyorlunu, فيما la yâlemun, annu Veya Allah'a itaat olduğunu bilmedikleri konularda onlara kendilerine itaat ettikleri şeylerdir. Allah'a itaat olduğunu bilmedikleri. Diyor ki İbn Kayyim rahimullah. Fehadihi tavagitul alem. İşte alemdeki mevcut bulunan dünyadaki tavuklar bunlardır. İza teammelteha Burayı iyi düşünürsen Ve teammelte ahvalen nasi Ma'aha Ve bununla beraber insanların ahvalini de insanların durumlarını Hallerini de düşünürsen Teammül edersen Ra'ayte ektherahum Onların birçoğunu Şöyle şu hal üzere görürsün Mimmen a'radan ibadetillahi ila ibadetit tağut Allah'a ibadetten yüz çevirerek tağuta ibadete yöneldiklerini tağutun ne olduğunu öğrendiysen insanların çoğunu Allah'a ibadetten iğrad edip, Allah'a ibadetten yüz çevirip tağuta ibadet ettiklerini görürsün. وَمِنْ تَاعَتِهِ وَمُتَابَعَتِهِ Allah'a itaatten ve Allah'a وَمِنْ ve وَمُتَابَعَتِ رَسُولِهِ Allah'a itaat etmekten ve onun Resulüne ittiba etmekten, tabi olmaktan yüz çevirip ila ta'ati ta'gûti ve mutâba'atihi itaat etmeye ve ona mütâba'at etmeye, ona ittiba etmeye, ona uymaya yöneldiklerini görürüz. Alemin ahvalini bir teemmül etsen ve ictinab edilmesi emredilen Allah Tebâreke Teâlâ'ya imanın bir şartı olan kendisi olmadan Allah'a imanın olmayacağı tağuta inkar etme meselesini teemmür etsen, sonra insanların ahvalini bir teemmür etsen, onların çoğunun Allah'a değil de tağuta ibadet ettiklerini görürsün. Onların çoğunun Allah'a değil tağuta itaat ettiklerini görürsün. Onların çoğunun Allah'a ve Resulüne değil tağuta ittiba ettiklerini görürsün, bilirsin. Bu ayet-i kerimede Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının. Resullerin kendisiyle vazifeli olarak gönderildiğini beyan edilen. Bu, bu lafızda Allah tebareke ve teala onların Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının sözüyle gönderildiğini söylüyor. Biz şimdi tağutun tanımında Allah'ın dışında ibadet edilen şeyler olduğunu öğrendik. Onlar ya mabuttur Tağutlar ya mabuttur, yani ne demek mabut? İbadet edilen. Ya mutadır, yani kendisine itaat edilen. Ya da metbuğdur, yani kendisine ittiba edilen, kendisine uyulan. Bu tağutun genel kapsamlı bir tanım. Yani bunların her birisi tağut içerisine giriyor. Ancak dikkat edin, mabut, yani ibadet edilen... Allah ve Teala bu ayette Resullerini gönderdiğini ifade ettiği şey şöyle söylüyor eni'budullaha <gülüyor> ve citenibut tağut Allah'a ibadet edin ve tağuttan ictinab edin tağuttan ictinab edilmek tağuttan sakınmak uzak durmak bu ayetin siyakında hangi emrin akabinde geldi Allah'a ibadet etme emrin akabinde geldi ibadet emrin akabinde geldi Allah'a ibadet edin ve tağuttan içtiğini Öyleyse buradan çıkaracağımız büyük fayda şudur. Bu ayeti kelimede ve tağutun inkar edilmesi, tağutun reddedilmesi, söylenen ayeti kelimelerde reddedilmesi, küfredilmesi istenen gereken tağut öncelikli olarak, öncelikli olarak evveliyetle hangi tağutlardır? mabut cihetinden olan tağutlar. Yani kendisine. İbadet edilen şeyler olan tağutlardır. Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçın. Tağuttan kaçınmak neyin mukabilinde söylendi Allah'a? İbadet etme emrinin mukabilinde söylendi. Öyleyse kaçınılacak tağutlar burada. En özel anlamıyla birinci olarak hangi tağutlardır? mabut olan ibadet anlamına gelen tağutlardır. İşte bu hakikat gözden kaçırıldığı zaman, bu hakikat bilinmediği anlaşılmadığı zaman, Allah'a ibadet etmek ve tağuttan kaçınmak, tağutu reddetmek, tağuta küfür etmek tağuta karşı gelmek, sözünü bizim gibi ehli sünnet ve cemaat gibi dillerine dolayan bazıları, bu ayetlerin siyakındaki esas meselenin ibadet olduğunu gözden kaçırarak, buranın farkına varmadan, tağutu ekseri olarak en hususi anlamında ne ile tercüme ediyorlar, ne ile anlatıyorlar? Kendisine itaat edilen veya ittiba edilen. Evet bunlar da geniş anlamı içerisinde tağutun alt cümeleri olabilirler. Bunlar da tağuta dahildirler. Ama evveliyetle hususi olarak ictinab edilmesi, reddedilmesi gereken tağutlar hangi türden tağutlardır? İbadet, i̇badet türünden, mabut türünden tağutlardır. Burası çok önemli. mabut türünden olan tağutlardır. Zira ibadet emredilen şeyin esası Allah'ın emrettiği şey esas da ibadettir. Tevhid esas da İbadet ile alakalı bir mesele. Öyleyse bunun zıttı olan tağut hangi meseledeki tağutlar olacak? İbadet ile alakalı meseledeki tağutlar olacak. Bundan sonra müellif rahimahullah bu ayeti kerimenin içerisinde geçen meseleleri, faideleri babın sonuna eklediği mesail bölümünde şöyle sıralıyor. Diyor ki El hikmetu min irsalir rusul Bu ayeti kerimeden anlaşılan, çıkartılan bir faide Resuller, Resullerin gönderilişinin hikmetidir. Resullerin gönderilişinin hikmeti. Nedir Resullerin gönderilişinin hikmeti? Allah'a ibadet edilsin ve tağuttan icd edilsin. Çok sarih değil mi ayette? İkincisi, en risalete ammet kulle ümmetin. Risalet, yani nübuvvet, peygamberlik, her ümmete umumidir. Bu da açık değil mi ayeti kerimeden? Biz her ümmete, Allah'a ibadet edin, tağuttan kaçının diye bir resul gönderdi. Öyleyse risalet nedir? Her ümmete şamildir. Her ümmete umumidir. Bir diğer mesele, müellif rahimehullah'ın dediği "En-dinul enbiya'i vahid." Nebilerin dini tektir. Nebilerin, rasullerin hepsinin dini aynıdır. Zira Allah ve Teala hepsini aynı mühimme, aynı vazife ile gönderdi. O da Allah'a ibadet edip tağuttan ictinab etmektir. Bu da la ilahe illallah'ın karşılığı. Dördüncü mesele diyor ki müellif İmam Rahimahullah'ın kendisi, el mes'eletul kebira. Bu dördüncü mesele ki bu büyük bir mesele. Büyük azim bir mesele. O da şudur. Enne Allah'i Allah'a ibadet etmek la tahsulu illa bil kufri bil tağut. Tağutu inkar etmedikçe Hasıl olmaz. Allah'a ibadet tağutu inkar etmedikçe mümkün olmaz, husule gelmez. Şimdi bu ayetin içerisinde bir mesele var. Ve bundan sonraki, bu bapta bundan sonra gelen diğer ayet-i kerimelerde de aynı mesele. Mevzuba hissedilecek. Tevhidin anlatıldığı, takrir edildiği bu birinci bapta tevhidin en önemli iki rukluna hatta tevhidin esaslı iki rukluna bir işaret var. Tevhid kardeşlerim Allah Tebaleke ve Teala'yı birlemek dediğimiz uluhiyetinde, rububiyetinde, isimlerinde ve sıfatlarında birlemek olan Allah Sübhanehu ve Teala'nın kendisinin zatında bir olduğu ve kendisinin bir olmasını emrettiği konularda birlenilmesi olan tevhid iki rükünden meydana gelir. İki rükünden meydana gelir. Tevhidin iki tane rükunu iki tane temel direği var. Bunlar Nefi ve ispattır birincisi nefi İkincisi de ispat nefi ve ispat olmadıkça Tevhid tevhid olmaz bir şeyle alakalı hem nefi hem ispat söz konusu değilse Orada tevhid yok Nefi demek La ilahe illallah'ı anlatırken red olarak ispatta kabul olarak söyleniyor ama Nefiyle ve ispat tam olarak reddetmek ve kabul etmek demek değil Nefi bir şeyin olmadığını söylemek ispat ise bir şeyin olduğunu söylemek Biz bunu la ilahe illallah'ta nefi Allah'ın dışındaki ilahları reddetmek yani Allah'ın dışında hak mabut olmadığını söylemek ve itikad etmek ispatı da ubudiyetin ibadetin, ibadete layık olanın sadece Allah tebareke ve teala olduğunu söylemek olarak söz. Yani burada ne var? Olmadığını söylemek, burada olduğunu söylemek. Bu iki rukun bir araya gelmeden nefi ve ispat olmadan tevhid olmaz. Birlemek olmaz. Sadece ispat birlemek değildir. Sadece nefi bu hiçbir şey değildir. Sadece ispat birlemek değildir yani şu demek. La ilahe illallah sözüne sonradan bu örneği tabbik edelim. Şöyle düşünün. Denilse ki sınıfta Ahmet var. Bu sözümüz nefi mi ispat mı? İspat. Sınıfta Ahmet var desek. Burada biz Ahmet'in sınıfta olduğunu söyledik. Yani ne yaptık? İsbat ettik. Ahmet'in sınıfta olduğunu söyledik. Sınıfta Ahmet var. Peki bu sözümüz sınıfta sadece Ahmet'in olduğu anlamına gelir mi? Hayır gelmez. Sınıfta Ahmet vardır ama sadece Ahmet'in olduğu anlamına gelmez. Çünkü ispat tek başına Ahmet'in sınıfta olmayı, sınıfta olmasını birlemeyi ifade etmez. Ahmet sınıfta vardır ancak ispat burada tek başına sınıfta ondan başka birisinin olmadığını ifade etmez. Öyleyse nedir? İspat tek başına tevhid değildir. Zira isbat şerike mani değildir. Yani bir, ortağı, bir ortağın olmasını ortadan kaldırmaz. Sınıfta Ahmet var, tamam. Bir başkası da olabilir. Peki nefi tek başına? Sınıfta kimse yok desek. Sınıfta kimse yoktur. Bu tevhid olur mu? Hayır bu tevhid olmaz. Bu tatil olur. Tamamen orada kimsenin olmadığını söylemiş oluruz. Ispat tek başına tevhid olmaz. Çünkü şerike mani değildir. Nefi de tek başına tevhid olmaz. Çünkü nefi hiçbir şey demek değil. Tevhid olması için ne dememiz lazım? Sınıfta Ahmet var ve Ahmet'ten başka kimse yoktur. İşte sınıfta Ahmet var sözümüz ne? Ispat. Ondan başka kimse yoktur sözümüz? Nefi. İşte bu ikisi bir araya geldiği zaman... ...sınıfta Ahmet vardır ve ondan başka kimse yoktur dediğimiz zaman... Ahmet'in sınıfta olduğunu ispat ettik. Sınıfta ondan başka kimsenin olmadığını olduğunu nefiy Böyle yaparak biz Ahmedi sınıfta olma konusunda ne yapmış olduk? Birlemiş yani tevhid etmiş olduk. Nefi ve ispat anlaşıldı mı? Ahmet'in sınıfta tek başına olduğunu <gülüyor> tevhid etmiş olduk. İşte la ilahe illallah da ki tevhid de bir nefi ve bir ispattan oluşan bir tevhid. La ilahe illallah sözünde bir nefi ve bir ispat var. Zira nefi ve ispat olmadan tevhid olunmazdı. La ilahe illallah sözünde La ilahe ilah yani mabut yani hak mabut yoktur demek. Bu nefi ve ispatın hangi kısmı? Nefi kısmı. Şu anda biz de söyledik. Hiçbir ilah yoktur. Hak mabut yoktur. Kendisine ibadet edilmeyi hak eden hiçbir şey yoktur. Nefih ettik. Tek başına bu sözümüz. Tevhide yeterli mi? Hayır değil. Yanında ne olması lazım bir de? İspat olması lazım. İllallah sözü de bu da ispattır. Allah bundan müstesna. Yani sadece Allah vardır. İlah olarak sadece Allah vardır. Eğer biz şöyle söylesek Allah ilahtır. Allah hak ilahtır. İlah olarak Allah vardır. Bu sözlerimiz hepsi ne? Sadece ispat. Peki sadece ispatla tevhid oluşur mu? Hayır olmaz. Zira neden? Çünkü sadece ispat ortağı yani şerike mani değildir. Evet Allah ilahtır. Evet Allah hak ilahtır. Ama bu Allah'tan başkasının da ilah olacağı ilah olmadığı anlamına gelmez. Bir, bir kimse Allah ilahtır deyip bir başka ilahın varlığını da kabul eder bilir. Tevhidin olması için ne olması lazım? İkisinin beraber olması lazım. Yani sadece ilah olarak, hak ilah olarak Allah vardır ve ondan başka hak ilah yoktur dersek işte bu zaman tevhid gerçekleşmiş olur. <gülüyor> nefi ve ispat. Bu nefi ve ispat meselesi. Şimdi bu ayeti kerimenin içerisinde gelecek ve bundan sonraki birkaç ayeti kerime de bu noktaya işaret edilmiş çok önemli. Şimdi bu ayet-i kerimede Rabbimiz Tebareke ve Teala Resulleri neyle gönderdiğini söyledi? Allah'a ibadet etmek ve tağuttan içtinab etmek. Bunların hangisi ispatı, hangisi nefidir? Allah'a ibadet etmek ney burada? İspat. Allah'a ibadet edin. Allah'a ibadet edin. Nefi hangisi? Tağuttan içtinab edin. Tağut'tan ictinam. Ayeti i kerimede nefi ve ispat açık değil mi? Allah'a ibadet edin ve tağut'tan ictinam edin. Bir kimse tevhidin bu iki rüknünden sadece bir tanesini yerine getirse, yani Allah'a ibadet etse, hangi rüknü yerine getirmiş oldu? İspat rüknünü yerine getirmiş. Allah'a ibadet ediyor adam. Bu kimse Allah'a ibadet etme ile Allah'ı tevhid etmiş olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü ispat şerike... Mani değildir. Allah'a ibadet eder. Bir başkasına da ibadet ede bilir. Yani tevhid sadece ispat ile olmaz. Peki sadece nefi ile olur mu? Hayır olmaz. Bir kimse tağuttan içtinap etse, tağutlara ibadet etmese, onlara muhakeme olmasa, onlara ittiba etmese Ama bunu yaparken Allah'a ibadet etmese, yani sadece nefi gerçekleştirse, bu kimsenin yaptığı tevhid olur mu? Hayır olmaz. Çok önemli bir mesele. Tevhid, bu iki, iki rukun bir araya geldiği zaman olur. Sadece Allah'a ibadet eden kimse, tağuttan içtinab etmedikçe muvahhid olmaz. Tağuttan içtinab eden kimse, Allah'a ibadet etmedikçe muvahhid olmaz. Çok önemli bir mesele burası. Hiç kimse kendisini tağutlara ibadet etmiyor diye, Allah'a şirk koşmuyor diye, kabirlere, türbelere yalvarmıyor, yakarmıyor, onlara tapmıyor diye, Mücerret olarak bunları yapmamasıyla kendisini muhidd zannetmesin. Şirk koşmuyor olmak, yani nefy gerçekleştirmek tevhid değil, hiçbir şeydir. Hiçbir şey. Sen tağutlara ibadet etmediğin zaman, kabirlere, türbelere yalvarmadığın zaman ne yapmış oldun? Hiçbir şey yapmış oldun. Hiçbir şey yapmış oldun. Nefi. <gülüyor> Tevhidi gerçekleştirmek için ziyade bir şey yapman lazım ki o da Allah'a ibadet etmektir. Şimdi bu sözde, bu nefi ve ispat, tevhidin rükunları ya. Tevhidin rükunları. tevhidin rükunları. Peki bu tevhid kelimesi nedir? La ilahe illallah, değil mi? Öyleyse la ilahe illallah'ın rükunları olan illallah, la ilahe. İspat ve nefi. Allah tebâreke ve teâlâ'yı hangi konuda birlemeye... Hangi konuda onu bir saymaya? Onun dışındaki şeyleri nef ile alakalıdır. Ne ile alakalı? İbadet ile alakalı. La ilahe de nef şey nedir? İlah veya veya tağut. İlla Allah'ta ispat edilen şey Allah tebaleke ve teala'ya ibadet edilmesi. İspat ve nefi cihetinden la ilahe illallah sözünde. Nef edilen şey, mabutlar yani Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen şeylerdir. İspat edilen ise Allah ve Teala ve Teala'nın ibadette birlenilmesidir. La ilahe illallah'ın iki rükunu. Yani tevhidin iki rükunu. Nefi ve ispatı böyle kısaca açıkladıktan sonra bu mesele ile alakalı da İmam Rahimahullah'ın kısa bir notu var seni içerisinde, La ilaha illallah'ta nefi edilen ve ispat edilen şeyin ne olduğuyla alakalı kısa bir notu var. İnşallah onu okuyalım. Bu yine ders arasında böyle kısa bir resaleciyi de okumuş olalım. Diyor ki İmam Rahimahullah, İğlam Rahimekallah bil ki Allah sana rahmet etsin. An ma'na La ilaha illallah. La ilahe illallahın manası nefiyun ve isbat nefi ve isbattır tamam La ilahe illallahın manası nefi ve isbattır zira nefi ve isbat bunun iki rüknüdür bu olmadıkça La ilahe illallahhtaki tevhid gerçekleşmez diyor ki La ilahe La ilahe sözü nefiyun nedir? Nefidir. İllallah, İllallah sözü ise nedir? İspat. Bu da ispat. Yani bu reddetmek, o kabul etmek. Veya bu deyim, bu ne olmadığını söylemek, o ne olduğunu söylemek. Bu nefi ve ispatta diyor ki rahimahullah tenfî erba'te envâ' dört şeyi nef eder. La ilahe illallah nefi ve ispattır ya iki rukun, birincisi nefi, ikincisi ispat ya Diyor ki nefi de, nefi gerçekleştirmek için şu dört şeyi nafi edersin. O tosbit o arbaate ve şu dört şeyi de ispat edersin. Şimdi ne var elimizde? La ilahe illallahın tevhidin rukunları iki tane. Nefi ve ispat. Diyor ki her birisinde nefi de dört şeyi nafi edersin, ispatta da dört şeyi ispat edersin. El menfiyyü, nef yedilen şeyler Nef yedilecek olan şeyler Bir el -aliha. Birincisi neymiş? Bir ilahlar Allah'ın dışındaki ilahları Nef yedersin. Onların uluhiyete ilahla yani kendilerine ibadet edilmeye Mağbut olmaya Hak sahibi olduklarını Buna layık olduklarını Nefy Yoksa nefy şey ilahların mevcudiyeti değil. Zira ilahlar var. Nefy ettiğimiz şey onların ilah olmaya hak sahibi oluşları. İlah olmaya layık oluşları. Kendilerine ibadet edinilmeyi hak edişleri. Nefy yer burası. El-menfiyyü <gülüyor> el-alihetu. Nefy edilen şeyler bir, ilahlardır. İki, yani tağutlardır ilahlar ve tağutlar aslında tağutların içerisinde ilahlar anlamı var mı? evet var ama mesele burada söylediğimiz gibi hususi olarak ibadetle alakalı olduğu için ibadete özel bir vurgu yapılmış arkasından tağutlar da söylenilmiş genel olarak zira tağutların içerisine itaat edilenlerde ittiba edilenlerde kendisine muhakeme olunanlarda önceki derste geçti kahinlerde değil mi? gaytan haber verenlerde. Bunların her Allah'ın dışındaki şey indirdikleriyle hükmedenlerde onlar da girerler. Yani burada i̇mam Rahimahullah'ın Rahimehullah'ın ilahlardan sonra tağutlar demesi ilahlara yani mabutlara hususi bir dikkat çekmek için. Zira la ilahe illallah tevhid kelimesinde nefy edilen esas esas şey Tağutların hangi kısmıydı? İbadet edilen, mabut olan tağutları kısmıydı. Birincisi o. ikincisi tağutlar. İçinde hem ilahlar da dahil, ilah olmayan diğer tağutlar da dahil. Üçüncüsü el-endad. Üçüncüsü midler. Midler. Yani denk. Eş. Allah'a denkler ve Allah'a eşler. Bu da reddedilmeli. Hiçbir şey Allah'a denk yapılmamalı. Allah'a eş yapılmamalı. Sevmede, tazim etmede, hürmet göstermede, emirlerini yerine getirip nehirlerinden sakınmada. Birazdan anlatacak inşallah şey. şey Dördüncüsü de el-arbab yani Rabler. Diyor ki İmam Rahimahullah La ilahe illallah sözü Nefi ve ispattır. Bununla dört şeyi nefi eder, dört şeyi de ispat edersin. Nef edeceğin dört şey: birincisi ilahlar, ikincisi tağutlar, üçüncüsü nedler, dördüncüsü de rabler. Diyor ki İmam Rahimahullah, fel ilahu ilah ma qasat'thu bi şeyin bir şey ile kast ettiğin, kendisine yöneldiğin, teveccüh ettiğin şeydir. Min celbi hayrin, ev defi durrin, fa anta muttehiduhu ilahen. Bir hayrı celb etmek için, elde etmek için veya bir kötülükten, bir şeyden içtinab etmek, onu def etmek, onu kovmak için kendisine yöneldiğin, kendisini kast ettiğin şeyi sen ilah edinmişsindir. ilah edinmişsin. Hayrı da etmek celbetmek için veya de, e, zararı defetmek için kendisini kastettiğin şeyi ilah edinmişsin. Yani ilah bu sebeplerle kastedilen yönelilen şey demektir. Önemli bir şey var burada. Kast etmek neyin ameli? Kalbin ameli. Kast etmek kalbin ameli hakikati itibarıyla. Bu amel kalpte oluşur ve sonra azalara Tezahür eden azalarda ortaya çıkar. Yani insan bir hayrı elde etmek için ve bir şerri def etmek için kalbiyle yöneldiği, kalbini bağladığı kimseyi ilah edinmiştir. Bu birincisi ilah var. İkincisi وَالتَّوَاغِيدِ Tâgutlar men عُبِدَ Kendisine ibadet edilen وَهُوَ <gülüyor> رَادِينَ ve kendisi bundan razı olan au terashha lil ibadeti veya kendisine tapılsın diye ortaya çıkan kendisine tapılmasına aday olan kendisine tapılacak ibadet edilecek bir makam ve mevki de gösteren kimse. Tagut bu ibadet edilen ve bu işten razı olan veya kendisine kendisini bu iş için ortaya koyan ve aday gösteren Burada Şeyh Rahim önceki meclislerden hatırlayacak kardeşlerimiz bazı isimleri buna örnek vermiş tağutlara. Demiş ki şemsen, av taj, av abu şemsen gibi Taç gibi veya, veya Ebu Hüdeyde gibi kimseler mesela diyor. Bunlar demek ki şeyhin zamanındaki meşhur tağutlar imiş. Yani kendilerine ibadet edilen ibadetin kendilerine sarf edildiği ve onlar da bundan razılar. Veya bu ibadet için kendi kendilerini ortaya koymuşlar. Böyle kimseler gibi Şemsan, Tac, bu Hudeyde. Biz bunların kim olduğunu bilmiyoruz. Çok da önemli değil. Bu şekilde kendisine ibadet edilip kendisine ibadetten razı olan veya kendisine ibadet edilmek için kendisini takdim eden muasırlarımızı biliyoruz. Biz burada müellif rahimehullah'ın bu örnekleri yerine onların isimlerini koyabiliriz. İnsanları Allah'a değil kendisine bağlamaya davet edin. Başına sıkıştığı zaman beni çağırmalısınız diyen. Bana tevekkül etmeli, benim himmetime güvenmelisiniz diyen. Allah'a ulaşmak için beni aracı yapmalısınız, beni düşünmelisiniz. Ondan sonra benim vasitamla Allah'a ulaşmalısınız diyen. Veya kendisi bunları demediği halde etrafındaki olan etrafındakilerin kendisinden medet istediğini Kendisine istigate yaptığını, ona tevekkül ettiğini, onu Allah'ı tazim eder gibi hatta daha büyük bir tazimle tazim ettiğini bildiği halde. Etrafındakilerin kendisi hakkında öğrencilerinin, müritlerinin nefes alıp verdiğinden haberdardır dediğini. Yatağında sağına soluna kaç defa döndüğünü bilir dediğini. Her yerde olanı görür, her konuşulanı işitir dediğini bildiği halde bunları inkar etmiyorsa. Bunlara karşı gelmiyorsa bu onun bu konuda ne olduğunu gösterir, razı olduğunu gösterir. Eğer kendisi böyle anlatıyorsa kendine ilah olmaya aday gösterdi demek. Yok kendi göstermedi diyorsun ya benim bu benim haberim yok. Ben onlara böyle söylemedim diyorsa bunları bile bile reddetmiyorsa bu onun bundan razı olduğu anlamına gelir. Yani şahit söylemek istediğim şey burada Şemsan'ın, Tac'ın, Buhu'de'nin bu isimlerin Bizim zamanımızla ilgisi yok. Biz bizim zamanımızda bu şekilde kendisine ibadet edilip bundan razı olan veya kendisine ibadet edilmeye takdim eden aday olarak ortaya koyan kimselerin kimler olduğunu biliyoruz. Siz bu, bu örneklerin yerine o bildiğiniz isimleri koyabilirsiniz. <gülüyor> <Sessizlik> <Sessizlik> <osim> nidler ise nefedilmesi gereken nidler yani denkler Allah'a eşler ise Diyor ki İmam rahimehullah, "Ma cazebaka an dinil İslam? Seni İslam dininden alıkoyan şeydir. Allah'a ibadetten alıkoyan şeydir. Min ehlin, aile gibi, av meskenin ev bark gibi, av asiretin akraba sülale gibi, av malin veya malmük gibi. Seni İslam dininden alıkoyuyorsa Allah'a ibadetten alıkoyuyorsan Allah'ın emri ile onun emri karşı karşıya geldiği zaman Allah'ın rızası ile onun rızası onun rızası karşı karşıya geldiği zaman Allah'tan olan korkun ile ondan olan korkun karşı karşıya geldiği zaman Allah'a değil de onu tercih ediyorsan bu o şeyi Allah'a nit yapmak yani denk eş yapmak demek. Nit yapmak denk eş yapmak demek. Allah'a denk yapmanın yani Allah'a nidler edinmenin bir kamil olan tam bir şekli var ki bu insanı İslam milletinden çıkartır. Bir de itikatta denk yapmadığı halde hakikatte sadece insanların sair günahları işlerlerken taşıdıkları duygularla kendilerine şehvetin galebe gelmesiyle onlara Allah tebarek ve teala'ya nid yapmak, eş yapmak vardır ki bu durumda kimse İslam milletinden çıkmaz. Ama her halükarda Kendisini Allah'ın emirlerinden, Allah'ın dininden, yasaklarından alıkoyan şey Allah'ın yanında edindiği bir nit olmuş olur. Bu tam anlamıyla kamir olabilir. Veya eşlikten, denklikten bir parça olabilir. Nit denildiği zaman her halükarda, nit edinmek denildiği zaman her halükarda büyük şirk anlamındaki nit gelmeyebilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz. İnşallah bu kitabın içerisinde de gelecek. مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَى eğer Allah'a ve sen dilersen diyen adama dedi ki e cealteni lillahi idden Beni Allah'a denk mi, eş mi yapıyorsun? Bunu söyleyen Allah'a ve sen dilersen diyen kimse. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a eş mi yaptı, denk mi yaptı? Evet eş yaptı, denk yaptı ama hangi meselede? Dileme meselesinin lafızında sadece. Hakikatte ona sorulsaydı yani sen böyle söylerken Allah'ın ve Resulullah'ın dilemesini eş mi tutuyorsun? Onların dilemesi birbirine denk midir diye sorsa ne diyecek? Elbette ki hayır diyecek. Peki onun burada mid yapma, eş yapma vecihi nedir? Onları lafızda denk yaptı. Söylemede denk yaptı. Evet bu da denkliktir. Ancak bu denk yapma müşriklerin ibadette başkalarına Allah'a denk yapmaları gibi bir denk yapma değil. Bu da şirkin bir çeşidi, ortaklığın bir çeşidi. Denk yapmanın, eş yapmanın bir çeşidi. Ancak biz biliyoruz ki şirkin büyüğü ve küçüğü var. فَهُوَ Seni aile gibi, ev bak gibi, akraba gibi, mülk gibi, Allah'ın dininden, Allah'a ibadetten alıkoyan şeyler فَهُوَ نِدْدُونَ İşte o nedir? Allah'a yapılmış bir denktir, eştir. لِقَوْلِهِ تَعَالَى Allah Teala'nın şu buyruğuyla Rabbimiz diyor ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ İnsanlardan bazıları vardır ki Allah'ın dışında nidler edinirler. Yani eşler ve denkler edinirler. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْ دَادًا. İnsanlardan bazıları vardır ki Allah'ın dışında nidler ve eşler edinirler. Hangi suretle? Ne yaparak onları nid? Allah'a eş denk tutarlar şöyle yaparak hum Onları Allah'ı sever gibi severek <gülüyor> Onları Allah'ı seviyor gibi seviyorlar Yani Allah, onları Allah'a hangi konuda nit, Denk eş yaptılar? Sevgi, Sevgi konusunda Onları Allah'ı seviyor gibi sevdiler Böyle yaparak onları Allah'a bu sevgide ne yapmış oldular? Denk tutmuş eş tutmuş oldular وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha şiddetlidir. Birincileri Allah'a ne yapanlar. Allah'a eş yapanlar, denk tutanlar. Onlar bazı şeyleri Allah'ı seviyormuş gibi seviyorlar. Allah'ı seviyormuş gibi sevdikleri için onları Allah'a bu, bu sevgi içinde ne yaptılar? Denk yaptılar. Peki muvahhit, mümin iman eden bir kimse ise bu kimsenin Allah'a olan sevgisi nasıldır? Onlarınkinden daha şiddetlidir. Bu ayet ile alakalı inşallah ileriki baplarda gelecek. İman edenlerin Allah'a olan sevgisi onlarınkinden daha şiddetlidir. İki ihtimal, iki vecih muhtemel onların Allah'a olan sevgisinden daha şiddetlidir. Veya onların Allah'ın dışında Allah'ı sever gibi sevdikleri bu nitlere olan sevgisinden daha şiddetlidir. Zahir olan inşallah birincisi, onların Allah'a olan sevgilerinden daha şiddetlidir. Yani insanlardan Allah'ın dışında bazı nit edilenler, onları Allah sever gibi sevenler, Allah'ı seviyorlar mı? Evet seviyorlar bu, bu ayette. Allah'ı seviyorlar. Ancak nitleri de, Allah'ın dışındaki bazı şeyleri de ona sevgide denk tutup, onlara da Allah'ı sever gibi seviyorlar. Müminlerin Allah'a olan sevgisi ise o kimselerin Allah'a olan sevgisinden daha şiddetlidir. Zira onların sevgisinde <gülüyor> ortaklık var. Ama müminlerin Allah'a olan sevgisinde tevhid var. Ortaklık yok. وَالْاَرْبَابْ رَبْلَىٰيسَا مَنْ bi بِمُخَالَفَةِ الْحَقِّ Sana hakka muhalefet konusunda bir fetva veren, hakka muhalefet etmeyi söyleyen, Hakka muhalefet etme hususunda sana izin veren ve ata'tehu musaddikan senin de tasdik ederek onun sözünü onaylayarak itaat ettiğin kimsedir. Çok acayip değil mi? Bunu, bu, bu neyin tanımı? Rabbin tanımı. Yani hakikatte Rabbin esas tanımı bu değil. Rabbin tanımı daha geniş. Ama İmam Rahimahullah burada hususi bir meseleye dikkat çekmek için böyle yapmak da kendisine böyle muamele edilen kimseyi Rab yerine koymak demektir. Bunu ifade etmek için diyor ki Rab de hakka muhalefet konusunda sana fetva verdiği, veren sana izin veren ve senin de onun bu sözünü tasdik ederek söylediği sözün hakka muhalefet olduğunu bildiğin halde bunu tasdik edip onun sözünü kabul edip ona itaat etmendir. Böyle yaptığın kimse de ne yapmış olursun? Rab etmiş olursun li taala Allah Teala'nın şu sözünden dolayı Diyor ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala ittahadu ve arbaban min dunillah Rahiplerini ve hahamlarını Allah'ın dışında rabbiler edindiler. <gülüyor> ve Mesih ibnu Meryem ve Meryem'in oğlu Mesih'i de böyle rab edindiler. ehli kitaptan yani Hristiyan'dan Hristiyanlardan ve Yahudilerden bahseden bu ayette Rabbim müstebah ve Teala diyor ki onlar rahiplerini, hahamlarını, Meryem oğlu İsa'yı ne edindiler? Rab edindiler. Yani onlara Rab yerine koydular. Onlara Rabmiş gibi davrandılar. Ve ma umru illa liyabdu illahen waqida. Halbuki onlar bir tek ilaha ibadetten başka bir şeyle emir olunmamışlardı. La ilaha illahu. Ondan başka hak ilah yoktur. Subhanahu ammâ yüşrikûn. O onların kendilerine ortak ettiği şeylerden münezzeh. Şahit bölümü şurası. Ayetin baş tarafı. Rahiplerini, hahamlarını ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'ın dışında rabbiler edindiler. Acaba ne yaparak rab edinmişler? Onların hangi yaptıkları işlerden dolayı Allah onların yaptığı bu işe o kimseleri rab edinmek adını verdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okuyunca Adi İbni Hatem radıyallahu anhu ehli kitaptan Müslüman olan bir sahabi dedi ki ya Resulallah lesna nabuduhum, biz onlara tapıyor değildik biz onlara ibadet ediyor değildik ki rahiplere, hahamlara ibadet etmiyorduk ki onlara tapmıyorduk ki yani onlara secde etmekten, rükû etmekten ibadetten bahsediyor, biz onlara tapmıyorduk ki Allah burada onları Rab edindiğimizi söylüyor yani onlara Rab olmamız için ne olmuş olması lazım? Onlara ibadet ediyor olmamız lazım. <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki onlar Allah'ın helal ettiği bir şeyi haram ediyordular. Siz de bunlara tabi oluyordunuz. Onlar Allah'ın helal ettiğinde haram ediyordular. Siz de bunlara tabi oluyordunuz. Öyle değil mi? Dedi ki işte bu onlara ibadet etmektir. İşte bu onlara Rab edinmektir. Emirlerini yerine getirip yasaklarını kaçınma hususunda. Hakka muhalif olduğunu bile bile. Çünkü sözün anlamı bu. Onlar Allah'ın helal ettiği bir şeyi haram ediyordular. Sen biliyorsun Allah bunu helal etmiş. Sonra o rahip, paham gelip diyordu ki hayır bu haram. Sen de onun bu sözünün Hakka muhalif olduğunu bildiğin halde, yani Allah'ın hükmüne muhalif olduğunu bildiğin halde Allah'ın helal ettiği bu şeyi onun sözü üzerine ne ediniyordun? Haram olarak kabul ediyordu. Onu tasdik ederek şeyhin sözünde olduğu gibi. İşte böyle yaparak o kimseyi Rab edinmiş olursun. Allah'ın bu ayetinde buyurduğu gibi. İşte bu ona ibadet etmektir. Aynı şekilde haramı helal etmek de böyle. Allah bir şeyi sana haram etti. Bunu biliyorsun. Allah'ın kitabında haram edilmiş. Sonra o büyüklerden bir tanesi gelip diyor ki artık bu helaldir. Artık bu helaldir. Ben bunu helal ediyorum. Sen de Allah'ın onu haram ettiğini bildiğin halde onu helal eden kimsenin sözünü tasdik ederek ona itaat ediyorsan işte o kimseyi Allah'ın dışında Rab edilmiş olursun. İşte böyle yapman ona ibadet etmendir. Öyleyse <gülüyor> La ilahe illallah'ın birinci rükünü olan nefiide nefiy edilen şeyler bu dört tanesi. İlahlar, tağutlar, nitler ve Rabler. Diyor ki وَتُثْبِتُ اَرْبَعَةَ اَنْوَعَ Dört şeyi de ispat edersin. Dört şeyi nefyettin, ettin. Dört şeyi de ispat edersin. Birincisi El-Kast. Yani kasıt. Kasıt. Biz bunları Türkçe'de kullanıyoruz. Kastetmek. Kastetmek. Kastetmek kalbin ameli. Yönelmek demek. Onu murad etmek, dilemek demek. Bir şeyi kastetmek. Kast etmek illallah ispatıyla Allah Tebareke ve Teala için ispatlaman gereken şeylerin birincisi Allah'ı kastetmelisin Allah'ı ibadetlerle kastetmelisin Allah'a yaptığın ibadetlerde sadece Allah'a kastetmelisin öyleyse kastın iki ciheti var Allah Tebareke ve Teala'yı kastetmenin iki ciheti var birincisi bütün ibadetlerde Allah'ı kastetmelisin. Duada Allah'ı kastetmelisin. Allah'a dua etmelisin. Adak adamakta Allah'a kastetmelisin. Allah'a adamalısın. Tevekkülde Allah'ı kastetmelisin. Allah'a itimat edip güvenmelisin. Ve bunlar dışındaki namaz kılmada, secde etmede, rükü etmede Allah'a kastetmelisin. Bu amellerinle Allah'ı tazim etmeyi, Allah'a ibadet etmeyi, Allah'a kastetmelisin. Bu kastetmenin bir ciheti. İkincisi, Allah'ı kastettiğin bu ibadetlerde sadece Allah'ı kastetmelisin. Birincisi neydi? Yani sadece Allah'a dua et, başkasına dua etme. Allah'a secde et, başkasına secde etme. Böyle yaparak Allah'ı kastettik. Şimdi arkasından ikinci vecihi var. İkinci bir kasıt vecihi var. Allah'ı kastettiğin bu ibadetlerde sadece Allah'ı kastetmelisin. Yani Allah'ı sadece bir başkasına değil, başka bir mabuta ilaha değil. Allah'a secde ediyorum. Birinci kastı gerçekleştirdim. Şimdi ikinci kasıt var. Bu secdede sadece Allah'ı kastetmelisin. Yani Allah'ın vecihini, onun rızasını, onun hoşnutluğunu kastetmelisin. Bu secdeyi zaten Allah'a yapıyorsun. Ama Allah'a yaptığın bu secdede... ...kastın makarı olan, kastın yeri olan kalbinde başka bir tarafa yönelme... ...olmasın. Bir başkası bakıyor, bir başkası görüyor, bir başkası seni övecek... ...veya seni yönecek... E, Yerecek diye bir kalbinde bir kasıt varsa Allah'ı kastettiğim bu ibadette şimdi ne yapmış oldun? Sadece Allah'ı değil bir başkasını da kastetmiş oldun. İspat edilecek şeylerden birincisi olan kasıtta bu iki vecih var. Sadece Allah'ı kastetmek bu ibadette. Sonra sadece Allah'ı kastettiğim bu ibadette sadece Allah'ın hoşnutluğunu, onun rızasını kastetmek. diyor ki el kastu birincisi kasıttır, bu o da kavnuke ma taksudu sudu Allah Allah'tan başkasını kastetmemektir iki anlamıyla da namaz kılıyorsun Allah'a Allah'a kılıyorsun namaz bu ibadeti Allah'a yapıyorsun ibadet Allah'a yaptığın bu ibadette sadece Allah'ın rızasını kastediyorsun başka bir şey değil ikincisi vel muhabbetu İspat edilecek şeylerin ikincisi nedir? Muhabbet. Yani sevgi. <gülüyor> muhabbet yani sevgi. Bizdeki gibi muhabbet sohbet etmek anlamına değil. Muhabbet sevgi demek. Liqoulihi <gülüyor> Azza ve Celle. Allah Azza ve Celle'nin şu sözüyle. Demin yukarıda ayette geçen "Vellezina amanu eşedd hubben lillah." İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise daha şiddetlidir. İman edenler ise Allah'a daha şiddetli bir sevgi duyarlar. İspat edilecek şeylerin ikincisi nedir? Muhabbet. Bu ve bundan sonra gelen diğer iki şey, yani ispat edilecek şeylerin ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü, bunlar da ibadetin rükünleri oluyor. Kast ederek ibadeti, ibadet yapıyorsun. İbadette Allah'a kast ediyorsun. Allah'a kastettiğin ibadette sadece Allah'a kast ediyorsun. Şimdi ibadet başladı. Bu ibadetin de üç tane rükunu var. Onların birincisi muhabbet. Allah Tebareke ve Teala'ya sevgi duymak. Ona muhabbet beslemek. Bu ibadetin esas rükunu. Asıl rükunu. İkincisi, üçüncüsü. Velhavfu. Üçüncüsü ne? Havf yani. Korku. Dördüncüsü ne? Reca yani... ...ümit. <gülüyor> vel reca Korkmak ve ümid etmek. Yani Allah Tebareke ve Teala için... ...la ilahe illallah sözünün... ...ispat rükününde... ...Allah'ı... ...Allah'ı kastetmeyi ne yapman lazım? İspat etmen lazım. Sonra... ...bu kastettiğin ibadetin ibadet olabilmesi için... ...muhabbeti Allah için... ...ispat etmen lazım. Sonra... Korkuyu ispat etmen lazım sonra Rerica ispat etmen lazım yani ümid ederek korkarak ve muhabbetle Allah'ı kastetmediiz ümid ederek korkarak muhabbetle Allah'ı kastetmesisin böyle yaparsan ispat rüknünü gerçekleştirmiş olursun diyor ki İmam Rahimullah Allahkati hala Allah Teala şu buyruğu ile ve in yem ses Allahu Allah seni Allah sana bir zarar dokundurursa Allah sana bir zarar dokundurursa فَلَا كَاشِفَ لَهُ illahu. Bu zararı ondan başkası kaldıramaz. Bu zararı ondan başkası gideremez. in ke bi بِخَيْرٍ Eğer senin iyiliğini murad etse sana bir hayır vermeyi murad etse فَلَا رَادَّ Onun bu fazlını, bu ihsanını da kimse senden geri çeviremez. Yani başına gelen bir zararı sadece Allah defedebilir. Sana gelecek bir hayırı sadece Allah mani olabilir. Hayırı veren Allah'tır, zararı defeden de sadece Allah'tır. İnsanlar neyi ümit edip neyden korkarlar? Kendilerine fayda verecek, kendilerinin hayırlı olacak şeyleri ümit ederler. Başlarına gelecek beladan, sıkıntıdan, zarardan korkarlar. Bu ayet bize neyi ispatlıyor? Sen sadece Allah'ı ümit etmelisin. Zira ondan başka sana bir hayır veremez. Sadece ondan korkmalısın. Ondan başka sana bir zarar veremez. Yusibu bihi men yasha'u min ibadihi. O bunu kullarından dilediğine isabet ettirir. Dilediğine verir. O Ve huvel gafurur rahim. Fa rahim olan odur. Şimdi bu dört şeyi anladık mı arkadaşlar? Nefi'deki dört şeyi de anladık. Tevhidin rukunu iki tane. Nefi ve ispat. Nefi, şu dört şeyi nefretmeyle olur. İlahları, tağutları, nidleri ve Rableri. İspat da şu dört şeyi ispat etmeyle olur. Kastı, muhabbeti, kafı ve racayi. Diyor ki İmam Rahimahullah, Femen arafı hâdâ, kim bunu anladıysa, kim bunu öğrendiyse, kata الْعَلَائِقَ مِنْ غَيْرِ الله. Allah'ın dışındaki her bir şeyle alakasını keser. Allah'ın dışındaki her şeyle alakasını keser. وَلَا يَكْبُرُ عَلَيْهِ جَهَامَةُ الْبَاطِلِ Batılın karanlığı artık onun gözünde hiçbir şeydir. Onun gözünde büyümez. Küçük kalır. Bunları gerçekleştirirse. İspat ile nefi ile. Allah'ın dışında her şeyden alakasını keser. kimseden Allah'tan başka kimseden korkmaz. Allah'tan başka kimseden ümit beslemez. Bütün bunları yaptığı zaman bunları gerçekleştirdiği zaman Allah'ın dışındaki her bir şeyden ümidini, e, alakasını kesmiş olur. Böyle yaparak sadece Allah'a yönelir. Sadece Allah'a kasteder. İbadetinde sadece Allah'a kasteder. iklasla. Allah'tan başka hiç kimseden korkmaz. Ondan başka hiç kimseden esas maslahatları, menfaatlerini ümit etmez. Cemaat, أخبر الله İbrahim, إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. Allah Tebaraka ve Teala'nın İbrahim Aleyhissalatu vesselam'dan haber verdiği gibi ki salat ve selam ona ve bizim peygamberimiz üzerine olsun. Bi teksiri asnam, putları kırması hususunda. Ve teberrihi kavmi ve kavminden teberri etmesi hususunda. Yani bunları gerçekleştiren, bunları bilen kimse Allah, Allah'tan başka herkesle alakası ne yapmış olur? Kesmiş olur. Kimse umurunda değil. Kimsenin onu sevmesi, ona sena etmesi, onu yermesi, onu kınaması onun umurunda değildir. Bunları gerçekleştirdikten sonra bütün alakalarını kesmiş olur. Çünkü kalbin yöneldiği, kastettiği sadece Allah Teala'dır. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın putları kırarak ve kavminden teberri ederek onlardan beri olduğunu, uzak olduğunu ifade ederek Allah Tebaleke ve Teala ondan aktardığı bu söz de işte bunun gibidir. İbrahim ne dedi? Likavlihi Teala, Allah Teala buyuruyor ki, Geçenki resanelerinde galiba sonunda geçti. Sizde, sizin için İbrahim'de ve onun yanında olanlarda bir örneklik vardır. İbrahim Aleyhisselam'ın bize örnek gösteriyor Rabbimiz. Bakalım hangi hususta? İz qalû li kavmihim Hani o? Hani onlar? Kavimlerine demişlerdi ki İnna bura'a minkum. Biz sizden beriyiz. Yani sizinle alakamız yoktur. Ne yaptı? Tevhidi gerçekleştirdi. Nefi ispatı gerçekleştirdi. Allah'ın dışındaki bu şeylerden ne alakasını kesti. Onları umursamıyor. Kendilerine dokunduracağı bir zarardan Korkmuyorlar. Onlardan bir şey ümit etmiyorlar. Zira tevhidi gerçekleştirdiler ve alakalarını kestiler. İnna bura'u minkum ve mimma te'budune min dunillah. Sizden beriyiz. Sizden beri olduğumuz gibi sizin Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz şeylerden de beriyiz. Keferme bikum. Sizi reddediyoruz. Bak alakamızı kesiyoruz demek yani. Değil mi? Sizi reddediyoruz. وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْدَىٰ اَبَدًا Sizinle bizim aramızda ebedi bir buz, bir nefret ve bir düşmanlık baş göstermiştir. حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ Ta ki sizler tek başına Allah'a ibadet edinceye kadar. Siz sadece Allah'a ibadet edinceye, sadece Allah'a iman edinceye kadar artık sizinle bizim aramızda ebedi bir düşmanlık ve buz baş göstermiştir baş göstermiştir. Yani tevhidi tamamlayan, nefiyle, ispatla tevhidi tamamlayan, nefide bu dört şeyi nefi eden, ispatta da bu dört şeyi ispat eden kimse Allah'ın dışındaki kendi gibi aciz, kendi gibi zavallı, kendi gibi Allah'a muhtaç, kendi gibi yemeğe, içmeye, tuvalete gitmeye muhtaç olan şeylerden veya iradesi kastı bile bulunmayan cemadattan ne yapmış olan alakasını? Kesmiş olur. İbadet eder sadece Allah'a yönelerek ve Allah'a yöneldiği bu ibadette sadece Allah Tebareke ve Teala'yı kasteder. Böylece bundan sonraki gelen bir iki ayette de üzerine duracağımız, inşallah önümüzdeki derslerde de bu nefi ispat meselesini üzerine duracağız. <gülüyor> nefi ve ispatın ana hatlarının ne olduğunu anlamış olduk. La ilahe illallah da nef edilen şeyin ibadet olduğu, nefi ve ispat edilen şeyin ibadet meselesiyle alakalı olduğu, Allah'a ibadetin emredildiği tağuttan içtinap edilmenin emrettiği. Yani hangi tağuttan? İzledi. Evveliyetle ibadet edilen, mabut cinsinden olan tağutlardan bunları öğrendik inşallah. Müellif Rahimahullah'ın da bu konuyla alakalı bu kısa notunu, bu kısa risalesini okuduk. E, açıklamaya çalıştık. Önümüzdeki meclisimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve